Merhaba açık radyo dinleyicileri. Eee konuklarım Babazula'dan Levent Akman ve Murat Ertel hoş geldiniz. Merhaba. E, geçen e, bir 18 e, Aralık'ta bir de e, 1 Ocak'ta bir araya gelmiştik. Evet. E, iki bölüm halinde yayınlanmıştı. Orada e, plak çıkınca tekrar bir araya gelelim istemiştik. Plak çıktı. Hayırlı evet. olsun. Sağ olun. Bugün, Sağ olun. bugün plaktan gideceğiz. Hı -hı. E, hem plak üzerine konuşalım hem sizin plak üzerine tamam. konuşalım. <gülüyor> hem de Japonya'mız kalmıştı. Hı -hı. Ve bir sonraki herhalde e, turneler. Vaktimiz Hı -hı. kalırsa onlara Hı -hı. da değiniriz. E, bu o, plak e, baktım da ben böyle internetten 25 milyon plak basılıyormuş yılda hı hı. ama 5 milyon falan satılıyormuş. Öyle mi? Hı. Evet. E, tabii hani ne kadar sağlıklı veriler bilmiyorum ama bir ölçüm şirketi öyle hı hı. söylüyor. E, dolayısıyla böyle bir yeniden e, gündeme geldi altın evet. miras şeklinde değil hı hı. mi? Aynı biçimde gelmedi aynı teknolojiyle ama e, geldi sanırım. Sizin plak daha yeni, hayırlı olsun Sağ olun. öncelikle. Şimdi de dinleme fırsatı bulacağız. CD ilk Japonya'da çıkmıştı. Hı hı. Japonlar herhalde daha atak davrandılar. Evet. Plak burası değil mi? Nasıl beklentileriniz var plaktan? Yani bizim için plak çok önemli bir fetiş objesi. Ya yani fetiş konusu ee, ve bu m, yıla kadar yani 19 yıldır yalnızca bize ait bir planımız olmadı o yüzden e, yani büyük bir beklentimiz e, var plaktan hani <gülüyor> <gülüyor> zaten e, plak şirketiyle anlaşmamızı da ona göre yaptık yani biz para istemeyiz plak isteriz dedik ve Evet e, plak üzere mal takası Evet Aa, <gülüyor> yoğun hisler var üzerinde tabii, tabii. Şarkıların yanı sıra kesinlikle. Peki evet. bir parçayla girelim mi tamam, o zaman? Tamam tamam Gariplere yer yok Tamam plaktan <gülüyor> evimden vurduğumdan yerimden yükledim evimi sırtıma kaldı hayatım orada yolları peşime sardığında sarayın kimin umrunda söküldüm evimden yıkıldı yar Önce Rumlar, Ermeniler, hemen ardından Yahudiler, şimdi de Kürtler ve Romanlar. Tahmin et sırada kimler var? Yorulduk aklımız ermez Sen yakıp savurup yıksan da Anar ağaçlar bizi burada Gariplere yer yok Kilo kilo. Çok olmamıştı, umutlarımız kurumamıştı hiç kamerasız bir sokakta sarısam sana bir kere daha Sürüldüm evimden. Sürüldüm evimden. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri tekrar Gariplere Yer Yok'u dinledik babazulan'ın Zula'nın ıı, plandan Evet <gülüyor> Ee, tekrar hayırlı olsun diyeyim ee, Peki e, pla istediniz Şimdi bunun dağıtımı olacak herhalde Değil mi? Hı hı. Çıktı mı piyasaya bulabilir mi? Çıktı Çıktılar, evet. yani Türkiye'de mi? ve Yunanistan'da şu anda hı hı. bulunabiliyor. Peki Japonya Hani o ilk CD'de Atak hı hı. davranmıştı Bu arada onlara da Konuşava diyelim Merhaba diyelim Çünkü hı hı. sizi çok seviyorlar evet. Sahiplenmiş durumdalar Gerçi sadece onlar değil, ben sizin konserinize geldiğimde yanımda bir Sicilya'dan bir çocuk duruyordu. Bilerek mi geldin dedim, böyle bir baktı bana, <gülüyor> herhalde dedi yani. <gülüyor> bir tane Yunanlı bir çocuk vardı, sen de mi bilerek geldin dedim. Artık da dedi, daha fazla soru sormasa değil olur. <gülüyor> yani hepsi bilerek gelmişlerdi. Evet, dinleyicimiz öyle bilinçli oluyorlar. Evet, epey bilinçli oluyorlar. Yani seçip gelmişler ki Hı -hı. bir de hani... Takipçilerimiz e, evet, çok. ...yılbaşının hemen öncesiydi ve atlayıp Hı -hı. atlayıp gelmişlerdi. Tabii yani yalnızca bizim konser için e, başka şehirlerden gelen hem e, Türkler hem de e, yabancılar olabiliyor. E, bunu şey e, yurt dışında da yaşıyoruz. Yani başka şehirlerden gelen, e, başka ülkelerden gelen insanlar oluyor. Evet. Tabii. Hepsi tabii söylemiyorlar ama söyleyenler oluyor. Hı hı. Genelde başka ülkelerden gelen, şairlerden gelen yani insanlar e, şöyle bir tanışmak da istiyorlar. Yani o kadar yoldan geldikten sonra çok güzel bir şey. Çok hı hı. güzel bir duygu. Peki bu o pla fetiş dedik biz kendi aramızda konuşurken. Hı hı. E, sesinden falan ne kadar memnun kaldınız kayıtlardan? Biz vallahi çok memnunuz. E, i̇yi bir plak mastering yaptık ve... Hı hı. Ee, aslında plan, e, ses aralığı bir şekilde e, bizim yaptığımız e, dijital mastering'den biraz daha dar. Belli frekansları kestik ama e, belli bir yumuşaklık söz konusu. Yani e, ve analogda çözülemeyen sırlar olduğunu düşünüyorum ben. E, dijitalde her şey matematik olduğu için... Her şey biliniyor. Ama analog bilinmiyor. Yani ilk CD çıktığında hatırlıyorsunuz işte mükemmel ses bilmem ne işte 16 bit vırt vırt diyorlardı. Sonra işte mükemmel ses işte olay budur 24 bit derken işte mükemmel ses 32 bit diye böyle arttır arttıra gidiyorlardı. Ve yeniden yayınlandıkları kayıtların hepsi de analog bantlardan olanlardı. Yani... Ee, bu baya <gülüyor> <gülüyor> şüphe şüphe verici bir şey veri zaten ee, bir de yani e, plan gerçekten törensel ve fetiş bir durumu var ben de başka bir rakam vereyim ben de okuduğum bir makalede satılan e, plakları satın alanların yüzde on beşinin e, pick up'ı olmadığını okudum yani bu yalnızca plağı obje olarak e, alan insanların da olduğunu gösteriyor bir, Bu çok enteresan bir de şey, şey var hemen ufak parantez açayım yani e, mükemmel ses e, pürüzsüz seste CD çıktı Biliyor, biliyorsunuz e, şimdi bitti ama artık yani birçok bir CD basan fabrika kapanıyor e, bir 5-10 sene sonra ortalıkta CD kalmayacak ama plak hala varlığını devam ettiriyor ve yükselen bir trendi var hala demek ki mükemmel olan Başka bir şeymiş. Evet. Evet. Bu hipsterlarla yeniden canlandığını söylüyorlar ama çok zannetmiyorum. Yok yok, yok o evet, yok, yok, öyle bir, bir şey. de, e, de okumuştum. Şimdi bir, bir tane adam tekrardan işte plak basmak istemiş. Hı -hı. E, o teknoloji vesaire hani makineler aramış taramış 25 bin dolara <gülüyor> bulunuyormuş. O da 80'li yıllarda falan kalma böyle fabrika makina vesaire. <gülüyor> bir tane amcayı da böyle YouTube'da izlemiştim. İşte bu bizim aile mesleğimiz. Hiç bırakmadım falan diyor. Gayet fabrikada hani o eski haliyle kalmış. Ama 25 bin dolar iyiymiş. Tabii Türkiye'ye gelince hani farklı bir paralar olabilir ama burada o altyapı var mı peki? Ee, yok yani çalışır vaziyette yok ama e, makineler var Hı. örneğin şimdi kapanmakta olan Türkiye'nin en büyük e, CD basım şirketi Odeon'un sahibinde çalışmayan bir makine var belki de çalışabilir Evet ama tozlanıyor sorun oradaki yaşlı amcaları bulmak evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gidelim. evet yani plan şöyle bir güzelliği var CD çalışmadığı zaman çalışmaz yani o ...şey hani... ...onu çalıştıramazsınız. Uçar gider. Ama bir plağa siz... ...ilkel koşullarda bile kendinize bir... ...pikap yaparak bir motorla döndürerek... ...hatta elinizle döndürerek hmm. de ...bir ses almanız mümkün. Yani çok daha güvenli bir... E, ...mecra. Arşiv için. Kediler böyle bir yanaşıyorlar. Pikaplara plaklara. Tabii. Onlar bilirler az Bence tabii. de. <gülüyor> Peki e, sinek kocayı dinleyelim. Tamam tamam. Oh. <sighs>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 Merhaba Açık Radyo dinleyicileri Murat Ertel ve Levent Akman'la birlikteyiz Babazola'dan. Ben bu şarkıyı her dinleyişimde yeni bir şey keşfediyorum. Sözleri çok enteresan. Her seferinde başka bir yere bakıyorum. Geçenlerde de Gaziantep'teydim. Bir tane bayan şey dedi işte kilo verdim saçımı kestirdim falan ama hala dedi koca yok ortada. <gülüyor> Vallahi dedim nenelerin bir sözü vardır. Hani koca iyi bir şey olsa Gonca olurdu. <gülüyor> çok takılmıyor. <gülüyor> çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş. <gülüyor> Bu şarkı muhteşem. <gülüyor> ee, plaktan e, çaldık. Ee, çok da lezzetli, keyifli. Ee, Laktan gidiyorduk ama şarkıya ben dalmış oldum. Bu sözler Yaptım. çok önemli. Ee, kadın hareketleri açısından da. Ee, hep o geçen konuştuğumuzda da hani kadınlar şu yönetim bir ele geçirse falan evet. diyorduk evet. ama evet. hani böyle kadınlarla da bir araya geldiğim zaman hep böyle bir şeyim korkumda var. Acaba geçirse mi geçirmese mi? Hı hı. Hala. Bizim de e, var ama deneyelim diyoruz. Evet aynen. Evet, geçen de sefer adım. de öyle dedik. E, her seferinde de kadınlara şeyi soruyorum. Kendi soyadını tutma hakkında var. Niye tutmuyorsun? Hı hı. E, orada da çok enteresan cevaplar gelebiliyor ama ee, o hakkı e, olsa bile niyeyse böyle bir içimizde bir geyşamsılık <gülüyor> var galiba o bir devam ediyor evet, bence. eğitimli olanlarda bile devam ediyor <gülüyor> ee, Peki e, bu önümüzdeki turnelerden de söz edelim mi? E, bu arada da şeyi konuşmuştuk e, Twitter'da da görüyorum veya diğer sosyal medyada hani oraya gelmiyorsunuz biz de insanız e, Hı -hı. bize de ilgi gösterin diye evet. ama bu çok sizden kaynaklanan bir şey de olmuyor. Onun biraz altını çizelim. Tabii Hı. yani biz istiyoruz her yere gitmekte e, mekanlardan bir e, talep olması gerekiyor. E, onun için de bir. Bizi isteyenlerin kamuoyu oluşturması gerekiyor. Mesela şimdi Mardin'i Diyarbakır'a gidiyoruz hı hı. tekrardan. bayağı heyecanlıyız. Evet. İnşallah geleceğim ben de. Hı hı. Harika olur. <gülüyor> Benim de belki bu plakla ilişkim başlar sayenizde. Çünkü çok sıkı bir müzik dinleyicisiyim ama plağa çok bulaşmadım. Hmm. Sırf mekan kaygım yüzünden. Hmm. Çünkü kitaplarda, CD'lerde evi çok istila ettiler. Kedi hmm. böyle yavaş yavaş evi sahiplenir ya. Hmm. Benim kitap ve CD'ler <gülüyor> de... evet. biraz öyle. Hmm. Şu anda kafamda hala... Şey var. Plan yeri nerede? Diye. Doğru. Evet. Hmm. Doğru. O açıdan biraz zor. bloklar bile var. Nasıl istiflenir? Nasıl işte ne bileyim arşivlenir diye. Siz nasıl yapıyorsunuz? Valla yani kitaplar çok zor gerçekten. CD'leri ben demirci ee, ve mimar arkadaşlara kendi fikirlerimi anlatarak e, raf yaptırdım. Tamamen böyle bir duvarı kaplayacak şekilde. Hı hı. Ondan sonra oraya kendi gruplamalarımı yapıp sonra da alfabetik olarak e, koyuyorum. plaklarda keza öyle. Başka çare yok. Yani özel bir e, raf sistemi yapmak. Kendim ve e, Bir yani gözünüze kestirdiğiniz bir duvarı e, baştan aşağı tavana kadar yaptırdığınız zaman... ...o epey e, şey yapıyor... ...yararlı Yeteriyor, oluyor... Yani ...herhangi bir hazır alınmış... ...kütüphane ya da raf sistemi olunca... ...o evle tam uymuyor... Hı -hı. ...o yüzden böyle tam gözünüze bir... ...bir duvar kestin... O, ...o duvarın tamamını bence... Hı -hı. E, ...kullanın... ...en iyisi Hı -hı. o yani... ...en az yeri <gülüyor> <Hı -hı. gülüyor> kaptıyor... ...aynen doğru... Terzi elbise yaptırmak gibi Hı -hı. bir şey aslında... Evet. ...peki... ...plakla ilgili son sorum sorayım... ...vaktimiz daralıyor... Bu yeni çıkan plaklarda sesin dijitale kaydığını veya başka bir baskı olduğunu söyleyenler oluyor. Sizinki nasıl bir baskıydı? Bu eski lezzet mi yoksa? Yani eski lezzet değil. Şimdi tamamen analog yaptığımız kayıtlar vardı ama analog kayıt yapmak pahalı, bant pahalı. Biz ama şöyle yapıyoruz. Bir bit sistemi diye bir şey var. Yine Japonların icadı bu işte 24-32 bit falan gibi şeyler yerine e, bir bit sistemini getirmişler ve analog sese en yakın olan e, ses o yani böyle bir takım işte dalgalarla işte sinüs sinüsün falan yollayıp bakıyorlar e, ses değerine e, en yakın o şöyle söyleyeyim bir sinüs dalgasını 16 bit olarak e, karşılığı ee, tamamen sert böyle e, şey e, nasıl tanımlanacağını bilemiyorum kareler. Yani o kadar ses e, farkı var. Ama bu bir bitte çok yakın yani yüzde böyle 95 gibi bir yakınlık söz konusu. O yüzden yani kayıt teknolojisinin e, sunduğu olanaklara mümkün olduğu kadar yakın olduğunu düşünüyoruz ama ben her zaman şu ...şunu e, söylerim... ...Kör Olulu'na da... E, ...saygılarımı sunarak... ...kayıt... E, ...çıktı, mertlik bozuldu... ...yani... <gülüyor> ...müziğin kendisi... ...hiçbir zaman... E, ...kayıt gibi değil ama... ...avunuyoruz... E, ...yani... yani evet, ...kayıt, müzik, olmasa, evet, başka yani, şey kayıt yani. olmasa ben... tambur Cemil Bey'i... ...hiçbir şekilde dinleyemeyecektim o yüzden o... 78'lik sekizlik ve... ...katur kutur işte... E, ...sesten bile memnunum. <gülüyor> Peki master kayıt... ...sizde mi duruyor yoksa firmada mı? E, biz... ...her zaman masterlarımızın... ...sahibi olduk. Hı hı. E, hiç firmalara falan vermedik. Bu yüzden... E, ...azar işiten... <gülüyor> e, ...şirket elemanları da... <gülüyor> ...oldu ama... ...hep öyle oldu. Yani... ...bütün multi... Ee, yani çoklu kanallı kayıtlar ve masterlar yani bizde durur. Bu ıı, plakların nasıl üretildiğine baktığım zaman hep böyle beynimde bir sinestezi oluyor. Ee, sanki zeytinyağı yapımını izliyormuşum gibi Hı -hı. ya da bir viski Hı -hı. yapımı. Evet, Bayağı zahmetli tabii, şeyler tabii. bunlar. Çok. Bir de yani e, tam olarak ne olacağını bilmiyorsunuz. Mesela e, Led Zeppelin'in ikinci albümünü e, kaydetmişler. Deneme e, şeyi e, pla çalmamış. Çünkü o kadar çok bas koymuşlar ki <gülüyor> e, iğne atlıyormuş. E, ona göre işte basları azaltmak zorunda kalmışlar. Falan. Yani böyle durumlar hmm. söz konusu. Yani plağa göre bir kere plan belirli bir e, dakika uzunluğunda olması gerekiyor. Siz işte 45 dakikayı açtığınız zaman ses kalitesinden ödün vermiş oluyorsunuz. Yani en kaliteli Plak aslında DJ'lerin çaldığı gibi 12 inç, 12 inç diye tabir edilen ve işte 5-6 dakikalık birer parça olan her yüzünde plaklar. Ama tabii long play dediğiniz zaman daha ses kalitesini biraz daha düşürmek durumunda kalıyorsunuz. Yani i̇lginç bir şey hakikaten. Ama ciddi DJ'ler gerçekten plak çalıyorlar ve çok daha insani bir şey bence. Bu e, albümü yaparken e, plak planlaması var mıydı? Çünkü parçalar evet. dediğiniz gibi uymayabiliyor. Evet. E, göre... Bu albümü biz tamamen e, plak göre tasarladık. Hatta A yüzü ve B yüzü olarak e, tasarladık. E, şöyle söyleyeyim. İlk beş parça A yüzü, e, son üç parça ise B yüzü olarak tasarlandı. Hatta ufak bir sır da vereyim. Ee, A yüzü dör, şey e, La 440 Hertz, B yüzü e, La 432 Hertz olarak <gülüyor> tasarlandı. <gülüyor> Bu çok teknik bir şey benim için. Çok evet. anlamadım ama <gülüyor> <gülüyor> yani Bunu da kısaca işte. anlatmak gerekirse e, eskiden müzisyenler istedikleri gibi enstrümanları akord ediyorlarmış ama e, 1940'larda toplanmaya Başlayan bir komisyon bütün müziğin disiplin altına girmesi gerektiği ve işte hani bütün enstrümanların da öyle yapılması gerektiğini düşündüğü için komisyon toplanmış ve la sesinin işte ne diyeyim frekans aralığının 440 hertz olmasa karar vermiş. Bu komisyon üyelerinden biri de Göbel's. Ee, ve bunu yaparak e, pagan dönemlerde ve şeyde e, kullanılan ne diyeyim e, kadim bilgilerde yer alan sağaltıcı frekanslardan e, vazgeçilmiş. Bunlar da mesela işte 432, 444 gibi bir takım frekanslar. Biz bu frekansları şey yapıyoruz, e, kullanıyoruz. Yani sağaltıcı, evet. <gülüyor> Peki. Sağaltıcı bir şarkıyla evet, <gülüyor> bitirelim o zaman. <gülüyor> tamam. Çok teşekkürler geldiğiniz için. E, turnelerde tekrar bir araya geleceğimizi umuyorum. Aynen. Ayağınıza Çok sağlık. Çok isteriz sevgiler. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. E, kumandada da Volkan'a teşekkürler. E, plaktan e, ilk aşkımı çalacağız. Evrenin suyuna giden tasarım Eko Tasarım Hazırlayan ve sunan Nurhan Kıyılar